Hocam, sohbetlerinizde ülkemizin ve insanlığın geleceği için dünyanın her yerinde sulh adacıkları oluşturmanın gerekliliğinden bahsediyorsunuz. Bu hususta gereken gayret ortaya konulabilmiş midir? Yerine getirilmesi gereken daha başka hususlar var mıdır? Neler tavsiye edersiniz? Arz etmeye çalıştım. Ben hareket bu hareketin bir yönüyle temerküz ettiği yerlere arkadaşlarımızın tahaşüt, bu temerküz tahaşüt, Ekonomideki 3T diye bir sistem vardı. Yani biraz onu gösteriyor. Buna mahsus bir şey değil yani. Nerede gider merkezleşirsek, nerede tahşidat yaparsak, aynı mülazaları ifade için aynı şeyleri kullanabiliriz. Dünyanın her yerine henüz ulaşılmış değildir. Mesela Çin kocaman bir ülke, Hindistan da kocaman bir ülke. Onların kanunlarına, kurallarına göre, onlar orada nasıl iş çeviriyorlarsa, onları da yanımıza alarak bence dünyanın her yerine sokulma mecburiyetindeyiz. Biz eğer açılmazsak başkaları bizi olduğumuzdan daha fazla daralmaya zorlar. Kendi bizi daraltan şartlarımızı kendi lehimize kırma mecburiyetindeyiz. Bu da kendimizi biraz zorlayarak, belki bazen kendimize rağmen hareket ederek hep açılma peşinde olmalıyız. Her ülkeye girmenin bir yolu vardır, girecek oturacaktır. Bazen vatandaş olacaksın, bazen başka şey olacaksın. Ama hep diyeceksin ki bunlar, bütün bu katlanmalar sevgili Türkiye senin için diyeceksin. Senin için yapıyorum ben. Hasrete bir yönüyle senin hasret yaşanmandan sıyrılman için katlanıyorum hasrete. Hicrana senin hicrandan kurtulman için katlanıyorum. Senin seni aramanda senin seni bulman için ben buralarda işte bir şeyler arıyorum diyeceksin yani. Öylece katlanacaksın. Türkiye için yaşayacaksın. Hayatını ona vakfedeceksin. Şimdi bu mevzuda yapılan şeyler şayanı takdirdir. Ama gördüğünüz gibi dünya nüfusunun üçte birinden fazla bir nüfusun hakim olduğu coğrafyaya henüz doğru düzgün girememiştir. Yani orada henüz iki tane sulh adası oluşturamamışsınız. Da ulaşamamışsınız. Öyleyse hem Allah'ın mübarek Nam-ı Celil'ini duyurma adına, ilahi i adına hem kendi kültürünüz onların ruhlarını üfleme adına, ruhunuzun ilhamlarını gittiğiniz yerlere boşaltma adına hem de usul sulh adacıklarını oluşturma adına bu mülazaların hepsi çok kutsal mülazalar. Bu mülazalar adına yapılması gerekli olan şeyi yapamadığınız gibi aynı zamanda Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'in size gösterdiği hedef adına da henüz varmanız gerekli olan yere varamamışsınız. İster hicran deyin, ister ümit deyin. İsterse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün göremediği bir şey o hedefleri ise gösterip bunlar olsun demiş yani. Onun hicranını ruhunda duyarak, yaşayarak. İsterse onun mefkuresi deyin yani. Onun gayesi deyin. Buyuruyor ki benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır diyor. E ulaşmamış o bugüne kadar. Kutuplara kadar yani. Güney kutuba hiç gitmemişiz biz daha. Gitmişler belki bazıları ölmüş yollarda kalmış. Hani bir arkadaşımız mecmuada yazmıştı Skatın hikayesini. Hiç gidememişiz. Belki biz bu Eskimollara da gidemedik. Görünlanda da gidemedik yani. yani Dünyada gitmediğimiz girmediğimiz. Bir de girme sadece gidip orada küçük bir ocak tutturma. Bedevilerin yaptığı gibi bir ocak yakma, bir odun kalama birkaç ağaçtan ondan sonra bir kifrit çakma, onları yakma demek değildir yani. Orada kendinizi ifade edebilecek şekilde bir zemin oluşturma demektir. Konuştuğunuz zaman dinlenme demektir yani. Bir yere girme demek, konuştuğunuz zaman dinlenme demektir. Orada bir efkarenme oluşturma demektir. Yaptığınız işte beğeni toplama demektir. Dikkat nazarları çekme demektir. Eskilerin ifadesiyle müşarın bil benan olma demektir. Parmakla gösterilebilecek fertler, heyetler olma demektir. Bu kendini ifade demektir. Evet, güneşin doğup battığı her yere gireceksin ama bir de bu manada girme deyince bu manada ulaştığımız söylenemez. Fakat hani bir şeyi hep onu da arz etmeye çalışıyorum. Bir işe başlama bir yönüyle. O meselenin neyi hedeflemişseniz o meselenin yarısının hallolması demektir. Tıpkı bir uçağı harekete geçirme gibi bir şeydir. Büyük enerji o zaman harcanır. Bir roketi kaldırma gibi bir şeydir yani. O belki fazada yüzdüğü dönemde Harcadığı enerjinin yüzde doksanını harcar. O noktaya ulaşınca kadar harcadığı şey. Bu açıdan bir şey sistemi harekete geçirme, tetikleme onu çok önemli bir meseledir. İşte bu önemli mesele olmuştur. Dünyanın dört bir açlıyor. açılıyor. Ve arkadaşlarımız gittikleri yerlerde hakikaten çok güzelmiş diyorlar. Ve gidenler arkadan geleceklere referans oluyorlar. Yapılmış olan şeyler yapılacak şeylerin referansı oluyor. İnandırıcı oluyor bütün bunlar. Şimdi bakın o kalpleri yumuşatmak da bizi aşan bir konudur. Allah Celle Celaluhu kalpleri yumuşatıyor. Ya مُكَلِّبَ الْقُلُوهُ kuru قُرُوهُ بَنَا tafik Demeliyiz Allah kalpleri hep kendisine taat istikametinde hayır istikametinde çevirsin inşallah. Size arz etmiştim ben şeyi ben latife yapmıştım. Bu Madakaskar bu Evlisyoncular Darwinistler, Lamarçılar falan derler ki İlk insan da maymun arasındaki canlı, insan en yakın canlı, orada bulunmuş hikayesini söylerler genelde. Yani ben de o yakışıksız latifeyi bazen ironik bir Yusufla değişik mühasebetlerle parz ettim yani. O gün de ona dedim ki, yahu bizim şu ilk atamızın yeri Madagaskar, oraya karşı böyle lakayt kalıyoruz. Asya'ya gittik, atalarımızın ülkesi bir şey yaptık, orada bir okul açsak nasıl olur dedim yani. Ee, arkadaşımız onun da aklına yetmiş. O da biliyor ki ben Madagaskar bizim ilk atamızın ülkesi falan dedim. Ben orada latife yaptım ama. Fakat bu latifede bence bir latafet olmalı düşünmüş. Gitmiş arkadaşlara demiş ki Afrika doğruya en yakın kısmı. Malum orası ayrı biraz ayrı kıta gibi bir şey. Demiş buraya bir gidip hocam işaret etti. Gidip bir şey yapalım. Bir araştırma yapalım. Üç arkadaşımız hep bakın şu gönüllere bakın yani. Bu arkadaşlar hicret sevabı almayacak da kim alacak? Pekala hocam diyorlar arkadaşımıza. Kalkıp uçağa binip gidiyorlar oraya. Hava meydanında. Hiç kimseyi tanımıyorlar. E, bizim arkadaşlarımızın hepsi gittiği yerler öyle gitti. Hiç kimseyi tanımıyorlardı. Önce otel odalarında kaldılar. Birini buldular. Yakın birisini buldular. Ona misafir oldular. Ondan sonra ayaklarına basacak zemin hazırladılar orada. Esas Allah için gitme de böyle olur. Hava meydanında bekliyorlar. Birisi böyle uzaktan alık alık bakıyor bunlara, o onlara bakıyor, onlar ona bakıyorlar, Allah Allah, bekliyor, bekliyor, adam biraz sonra geliyor, siz nesiniz diyor, diyorlar ki biz Türk'üz, diyor ben de Türk'üm diyor, ama diyor bu Madagaskar'da tek Türk benim diyor, ben burada bir patronun yanında çalışıyorum, bana diyor ki bugün benim bir müşterim gelecek Avrupa'dan mı ne? Uçaktan git onu al dedi. Ben de bekledim. bari sizi alıp götüreyim ben diyor. Götürüyor orada. Bakın şimdi. Siz böyle bunları hesaplasanız, planlasanız eğer matematikteki ihtimal hesaplarından az anlıyorsanız milyonda bir ihtimalle gerçekleşecek şey değildir onlar. Belli ki biz birisi tarafından hazırlanmış makro bir planı orada figüranlarıyız. Bizi yönlendiriyor sadece. Kullanıyor. Orada Yerde, bir yerde, bu oyunda başarılı olmak üzere bir tarafa doğru sevk ediyor. Bunu şimdiye kadar bin defa gördüm desem mübalağa yapmış olma. Alıp götürüyor onları. İlk basamak oluyor. Bu arkadaşlarımız orada Allah'ın izniyle inayetiyle bir şey yapıyorlar. Her yerde de hemen hemen böyle oldu. Siz aynayı seyrediyorsanız hep böyle olmuştur burada. Ayna, arkadaşların açılışının aynasıdır aynı zamanda. Onu aksettiriyor. Ancak... Öyle görülüyor ki hala gitmemiz gerekli olan bir sürü yer var. Hala sulh adası adına temel atmamız gerekli olan bir sürü yer var. Hala dalga kıranlar gibi bir sürü yerde dalga kıranlar kurmak suretiyle ve gelecekte o korkunç denizlerin dalga telatumu yaşadığı dönemde o dalgaları kıralım ve insanlığın çok fazlasıyla zarar didi olmasına meydan vermeyelim. Çok sulh adasına ihtiyaç var çok Sul adası mimarına ihtiyaç var çok adası işçisine ihtiyaç var resselam her yerde Allah hamdolsun hizmetinizin adının duyulması bu aslında Cenab-ı Hakk'ın adının farklı ağızlarla orada yeniden bir kere daha şehval açması hemen hemen çok yere ulaştı bu iş çok yere de ulaşacak gibi görünüyor Allah'ın izni inayetiyle Irak'ta senelerden beri işte Barzanilerin, Talebanilerin bulunduğu yerde, Türkmenlerin de bulunduğu yerde 4-5 tane okulumuz var. Hatta oradaki Türk askerleri bile hep destek oldular arkadan, sahip çıktılar bu meseleye. Ve biz de hep dedik ki devletimize sorun, bir de oradaki askerlere sorun bu mesele. Yani açalım mı açmayalım mı? Açtık, artıralım mı artırmayalım mı? Yani böyle her yerde hüsnü kabul gördük, takdir gördü bu mesele. Ve siz de gördüğünüz gibi çok müstebitlerin, diktatörlerin, tiranların hakim oldukları yerler de var Allah'ın izniyle, inayetiyle. E Rusya'da da var. Osmanlı Devleti Aliyesi var olduğu dönemde bile hiç barışık olmamışız Ruslarla. Ve şimdi sizin Sankt Petersburg'da, Moskova'da bile okunuz var. Federasyonda her yerde okunuz var. Bir iki yerde kadere uğramışsa bazı kimselerin şeyine İyanetine gelmiştir, gammazlamasına gelmiştir. Türkiye kaynaklı biraz yani. Türkiye'de eski sistemin taraftarları gammazlıyorlar. Mağucular, gelinciler gammazlıyorlar. Buraya da gammazlıyorlar. Sürekli gelip gidip, buraya da şimdi ulusalcılık mülazasıyla ile gammazlıyorlar. Dünya kadar gam ifade eden şeyler geliyor buraya da. Ama buna rağmen gördüğünüz gibi her yerde bir hüsnü kabul var. Hüsnü kabulde Allah'ın bir inayeti var. Size bir teveccüh var. Ve size aynı zamanda bir de tembih var. Biraz daha ahesle revlik etmeyin. Biraz daha hareketinizi hızlandırın. Biraz daha ciddi durum bu işte. Görüyorsunuz ki Allah hiçbir sayınızı heba etmiyor. Ve en insan illa mas'a ve enne sa'yyevsevfe yura ثumme yüzzahu cezael evfe Allahum vaffikna bütün bu sulu adacıklarının rampaları, rıhtımları, alanları da Türkiye'de. Türkiye fakir bir devlet, aciz bir devlet. Tam üstadın mesleğine göre bir devlet. acz şeyku şükür. Hiç sermaye yok fakat cihanla oynuyorlar. Hiç iktidar yok fakat cihanla oynuyorlar. Hiç de yese düşmemişler, şevk-ı tarav içindeler. Hiç o yokluğun şeyini duymuyor gibi hep şükredip duruyorlar, şükürle geriliyorlar. Acayip bir şey yani. Allah bir millete bir şey yaptırtacaksa cenazesiyle bile yaptırtıyor yani. Birinin mezar-ı mütarrih dediği insanlar yapıyorlar bunu. Ya bir de dirilseler? Evet, bu da son espri. Ama yine de milletimize karşı, ölüsüne bile karşı yani bir sempati grubusu, bir sevgi, bir alaka. Birinin dediği gibi ben onların ölülerine de kurban olayım. Aziz bir millet.